Bismillahirrahmanirrahim Mütercimin Mukaddimesi Bu eser, Üstad-ı Azam Şeyh Fethullah Verkanisi Hazretlerinin oğlu, Şeyh Alaaddin Efendi'nin tespit etmiş olduğu birinci mektubun tercümesidir. Aslında Şeyh Fethullah'ın Risalesi diye adlandırılır. Biz, Nurlarla Özleşme Yolu diye isimlendiriyoruz. Bu risale, Nakşibendi tarikatının usulünce Vusulü beyan eder. Başlıkları biz tayin ettik. Risalesinde başlık yok. İcab ettiği yerlerde haşiye yazdım. Daha önceden haşiyesiz olarak tercüme etmiştim. Müritler için özellikle nakşibendi adapları bu risalede özetlenmiştir. Onun için hazır bir lokma diye tercih ettim. Ayrıca himmet ve bereketlerinden istifaze için bu güzel risaleyi tavsiye ediyorum. Sonuna ayrıca bir zeil ekledim. Başlangıç ve nihayetinde Elhamdülillah derim. Tasavvuf ihlastır, evliyaya iman et. Nefsini bırak, dünyayı terk et. Ashaba uy, sünneti ihya et. Müeddeb ol, özleştir ruhunu. Özün sözün hep bir olsun. Yola gir, kalbin nur olsun. Mürşide teslim ol, can parlasın. Müeddeb ol, özleştir ruhunu. Nefsu şeytanla daimen savaş. Gel bu davaya inan kardeş. İman İslam safında saflaş. Müeddeb ol, özleştir ruhunu. Teslim yolda şeriatı ihyadır. İhlas tenhada dahi imandır. Aşk muhabbet ciddi izandır. Müeddeb ol, özleştir ruhunu.